Diyanet TV ekranlarına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Allah sofranızdan bereketi eksik eylemesin. İftar sofrasındayız. Ramazan sofrasındayız. Çok güzel iki güzide konuğum var. Sevgili Ömer Öztürk ve Abdülbasir Durmuş abim. İnşallah güzel bir söyleşi, muhabbet sizleri bekliyor. İstanbul için akşam ezan okundu. Allah kabul eylesin diyelim bizler de başlayalım. Buyurun. Allah kabul eylesin. İftar soframızda iftarımızı açtık. Yemeklerimizi yedik. Allah olmayanlara da nasip etsin. Ağabey, ağabey. Kıymetli konuklarımla çay eşliğinde muhabbetimize başlıyoruz. Devam ediyoruz daha doğrusu. Ee, sevgili Ömer Eslük abim. Abim diyorum gerçekten. E, Siz benden büyük olabilirsiniz bu arada. Eksik olmasınız? Mı? Efendim ben 1982 Eskişehir doğumluyum. Eyvah ben 181'liyim. Güne <gülüyor> <Yine> abimsin <gülüyor> <Eksik gülüyor> sıkıntı Abi kavramına insanlar Aynen. saygı duyduğu zaman da söylüyorlar. Ben onu diyecektim evet. saygıdan ötürü derim. Abimiz önemli. burada zaten. Aynen Abdülbasir abimiz. <gülüyor> evet. Teşekkür ederim. Ee, nasıl gidiyor? İyisiniz her şey yolunda umarım. Eksik olmayın bu güzel akşamda e, keyifli yemek sonrası sohbette güzel olacak inşallah. Şimdi Ramazan'ın güzelliğinde insan özleme duygusunu daha bir yaşıyor. Şimdi ben çaya şeker atmıyorum ama <gülüyor> Akşam olduğunda hani şu sesi bile evet özlüyor insan yani bir çayın tadı bile başka. Şimdi vapurda çay simit senelerce izliyoruz değil mi Abdülbasır evet, abi? Evet, gerçekten evet. çok keyifli eksik bir program. Abi. Orada büyüdüm. Şimdi bizde simit <gülüyor> eksik ama değil mi? Ve simit. <gülüyor> <Olur mu>? Şimdi <gülüyor> Abdül... Abdülbasır abi de tabi tulumba tatlıcısı evet. Eyüp Sultan'dan Eyvallah. geldi manevi Eyvallah. yerden. Eyvallah. Orada gerçekten tatlıca çok meşhurdur Hı -hı. isim vermeyelim ama e, gerçekten e, tatlısıyla gelmiş. Abi zaten sen şeker gibi adamsın. Gerek yoktu ama. <gülüyor> Allah razı olsun. Biz de sizin programımızı tatlandırmaya geldik. Eyvallah. Yani Allah razı olsun. Güzel iftarlar diliyoruz her bütün vatandaşlarımıza. Eksik olmayın. Şimdi bu Tulumba'nın bu çizgilerinin hatlarının belli olması çıtır çıtırlığı Değil mi? Çıtır çıtırlığı, ben ben çıtırım demek istiyorum. <gülüyor> Beni yiyeyim mi diyor? Yani rahat yiyin. Günlük olduğu için bu e, tulumba aslında hı hı. E, yani müşteriye tazeliğini anlatmaya gerek yok. Hı hı. Kendi konuşuyor. Biz müşterimiz o kadar böyle e, kaliteye düşkün ki. Hı hı. Biraz böyle hafif yumuşak oldu mu hemen bize ya bayat dolma veriyorsun diye şikayet hmm. ederler. <gülüyor> biraz böyle hafiften böyle kıtırımsı değil evet, olması evet. lazım. O kıtır olacak çünkü o zaman lezzeti yerinde oluyor. Katkısı yok yani hmm. tamamen hmm. şeker, un, yumurta, su. Yani hmm. şekeri kesinlikle glikoz olmayan hmm. bir şerbet katıyoruz içine. Glikoz oldu mu da zaten tatlı biraz şey yapıyor boğazınızı yakıyor ama bu tatlı boğazınızı yakmaz. Yes. Rahat evet test edeceğiz, aynen aynen bakacağız. Bu noktada dürüstüz yani yiyeceğiz ondan sonra söyleyeceğiz. <gülüyor> tabii tabii ben dediğiniz gibi yani e, övmeyin fazla kendimi e, siz översiniz inşallah. <gülüyor> <gülüyor> Estağfurullah, ya, elinize ee, sağlık. Allah razı olsun. Şimdi şimdi Ramazan ayındayız. Hı -hı. Gerçekten maneviyatı çok üst düzey bir ay. Manevi bir iklim ayı. Hani rahmetin merhametin sağanak sağanak yağdığı bir ay Hı -hı. ve böyle bir güzel akşamda sizlerle beraber olmanın hazzını, mutluluğunu yaşıyorum öncelikle. Hı hı. Mesela Ömer Öztürk olarak Ramazan size neyi mesela ifade ediyor? Hepimizin yaşadığı sükunetle birlikte sanıyorum bir insan olarak daha fazla düşündüğüm bir ay oluyor. Yani birçok insanın yerine kendimi daha fazla koyduğum Empati yaptığımı, aslında. geçmişimi, geleceğimi bu çerçevede daha fazla düşündüğüm bir ay oluyor. Çünkü o telaşın içerisinde birazcık Pausa basmış gibi oluyoruz ya. O yüzden gerçekten de o bizim aslında hep klasikleşmiş 11 ayın sultanı sözü hiçbir zaman değerini yitirmiyor kendimce. Çünkü ben bekliyorum Ramazan'ın gelmesini. E Tabii yazın öncesinde bir Ramazan olması da aslında bizim kendimizi daha sağlıklı hissetmemiz. Bu korona sürecinde birazcık daha... ...beslenmeye, sağlığa dikkat etmemiz adına da önemli bir şey bence. Evet. E, çünkü alışverişler ona göre yapılıyor. Değil mi? Evet, alışverişler ona göre yapılıyor. Ev yemekleri daha çok tüketiliyor. E, sahur yapmadan pek aslında e, oruca niyetlenmeyen birisiyim. O anlamda da hem iftarın olması hem sahurun olması bunları hasretle beklediğim bir süreç oluyor. Çünkü hani aklıma Peygamber Efendimiz'in hadisi geldi. E, sahura kalkınız, sahurda bereket vardır Hı -hı. diyor. Yani kalkın en azından hiçbir şey yiyemiyorsanız bile bir bardak su için gibi. Şimdi bu Ramazan'ın heyecanını bence hem iftarda hem savurda yaşamak lazım. Aynen öyle. Ben gece kalktığım zaman hemen ilk yapacağım şeylerden bir tanesi açıyorum ışıkları kaç tane evin ışığı yanıyor. Hay Yani olur. çıkıyorum dışarıya kaç tane evin ışığı yanıyor ona bakıyorum. Sonuç olarak orada da o hissiyatı görmek mümkün oluyor. Bence savuru da ihmal etmemek lazım. Değil mi? Evet. Kesinlikle. Peki mesela daha önce sanki siz bu vapurda çay simitten Aha. önce miydi? Bir Ramazan programı mı yapmıştınız sanki? <gülüyor> evet. Aslında ben yapımcı olarak işin içindeydim. Bir sunucumuz vardı. Sonra tabii bu süreç TRT'de yayınlanan bir programdı. Ramazan Hayattır. Aa, i̇smi mi? İsmi Ramazan çok güzel Hayattır. Bir isim, isim, isim, isim. Hakikaten güzelmiş. evet. Bizim konseptle düşündüğümüz şey de İstanbul'dan başlayıp her gün bir şehirde bir ailenin Evini konuk oluyorduk. Aslında sunucu konuk oluyordu. Tabi iki bölüm olduktan sonrasında performans olarak değerli genel müdürümüz işte çok verim alamadığımızı konuştuk. Sonra tabi süreci başlıyor. Benim bir yandan vapurda çağıştığım sohbet çekimlerim var. Şimdi yeni bir sunucu bulmamız lazım. Ben iyisi mi var diyeceksiniz. <gülüyor> Dediniz <gülüyor> belki de. Dedim değerli bir ben üstleneyim bu süreci. Bir anda tamamen hazırlıklar. Bütün her şeyi tabii sıfırdan baştan bir yolculuğa çıktık. Hayatıma en güzel günleriydi. Hem İstanbul'dan bu yolculuğa çıkmak, hani Karadeniz'den, Ege'den, Güneydoğu'ya, Doğu'ya doğru gidip her gün bir iftara katılıyorduk. O yüzden Değişik özümüzü göre, görmek anlamında da çok güzel bir deneyimdi. Çünkü, bir çok yeri görme şansım olmuştu ama bu ayrı bir deneyimdi. Çok güzelmiş ama yani düşünsenize her gittiğiniz yerde farklı kültür, farklı leziz evet. yemekler, yöresel yemekler. Onun da yemeğin de ötesinde. Oradaki Ramazan'la gelmiş olan o herkesin farklı anlamda bir birlikteliği, evet. beraberliği, kardeşliği evet. e, Her görenin ayrı bir duygusu olsa gerek diye düşünüyorum evet. Mesela hiç unutamadığınız bu 30 bölüm çektiniz değil mi? 30 Ot ayrı yere evet, evet. Mesela hiç unutamadığınız bir anı var mı? Ya şimdi olmaz mı ama Şimdi hangisini anlatayım derken şimdi biz yolda olduğumuz için mesela İstanbul'dan yola çıkıp mesela Artvin'e ulaşacağız diyelim ama tamam. Bir öncesinde atıyorum Trabzon tarafındayız tamam. Oradan oraya bir yol süresi var e, iftar saati belli Tamam. genellikle muhtarlarımızın ya da muhtarlarımızla konuştuğumuz diyaloglar çerçevesinde oradaki köyden birinin evine konuk olacağız hazırlıklar yapılmış bizim iftara yetişmemize mümkünatı yok Aa. çünkü öncesinde çekimler yapıyoruz bazen yetişemediğimiz zamanlar oldu doğru. aradaki mesafe çok olunca şununla karşılaştım ben biz 11-12 bir sularında da bu 2-3 kez oldu geldik ancak çekim yapabileceğimiz eve geldik Sofra aynen duruyordu. Allah Allah. Yani bizi ve beklemişler. Orada hani kendileri bir lokma bir şey yemişler ama. İftarını açmışlar. Yani evet. He. Allah kabul etsin demişler ama yememişler. Allah. Şu saygıya bakar mısın? Anadolu izleyicisi hani başka yani. Neresinde olur bilemiyorum. Bu bizi çok duygulandırmıştı. Ee, sonrasında tabii Antep'te bu programı yapmak en zorundan biriydi. Şimdi gittik. <gülüyor> Ekipten herkes diyor ki biz biraz tokuz. Ya diyorum niye toksunuz? Ömer Bey tokuz biz filan. Şimdi oruç tutan var, tutmayan var. Ekipten araba kullanıyoruz tabii. Hani, e, seferi durumdayız da aslında ama biz niyet ediyorduk. Allah kabul etsin. Şimdi ben sonradan anladım ki herkes aslında tabii Antep'te bir gün kalacağız. He. Gideceğimiz yerde o kadar çok anlatılıyor ki buranın busu meşhurdur. Bunu yemeden gelmeyin. E biz şimdi af, akşam iftara bir halkımızdan birinin evine davetliyiz. Çocukları diyorum yesenize. Doyduk Ömer Bey. Oradan çıkıp herkesin niyeti aslında Antep'in güzel yerlerine Allah gitmekmiş Allah. yani. <gülüyor> hani toktunuz diyorum. Ya. Söyleyemedik size diyorlar. Ve bunun gibi anılar yaşadık Peki gerçekten. E, şimdi Abdülbasir abi sen de gosi varlısın. Evet. Makedonya. E, oralarda doğdun, oralarda büyüdün. Oralarda çok güzel bir e, memleket. O, Ramazan oralarda hep başka diye anlatılır. E, evet çok güzel e, çocukluğumuzda çok güzel Ramazanlar yaşıyorduk. E, malum orada e, Hristiyanlar da var. E, çoğunluğu oluşturan Hristiyandır Makedonya'da. Bir e, buçuk milyon nüfusu var. Evet ve bir buçuk milyonunun... yüzde üçü Müslüman olarak yaşıyor. Dolayısıyla bizim orada çocukluğumuz Ramazanlarımızın... Yani şunu anlatabilirim size... Teravihler aklıma geliyor. Hı hı. Ve rahmetli babamı teravihe götürüp getirmem aklıma geliyor. Allah rahmet bir de... teravihden sonra... böyle bir köşe kapmaca bir oyun oynardık hı hı. yani arkadaşlarla hı hı. o çok zevkli geliyor aklıma bir de e, annemizin bize e, orucu öğretmesi çok aklıma geliyor yani bize orucu öğretmişti? orucu öyle bir sevdirlerdi ki derler ki işte yavrum bak bugün öğlene kadar oruç tut hı hı. ondan sonra <gülüyor> yarın da öğlene kadar oruç tut bir gün oruç tutmuş olacaksın biz o bir gün oruç tutma ya. mutluluğunu <gülüyor> <bir gülüyor> sevinçle <değil mi>? yaşıyorduk <gülüyor> tabii yani orucu bize çok güzel bir şekilde sevdirdiler. Rabbim e, mekanlarını cennet eylesin Amin. Benim annem babam orada yatıyor Hı. şu anda. Rahmetli babam Osmanlı medrese talebesi. 1912'lerde. İlginç olan bir şey tabii herkes şaşırır buna. Ben doğduğumda Hı. babam 77 yaşındaymış. Allah Allah maşallah. <gülüyor> maşallah hakikaten. gerçekten maşallah. 70 kaçıncısınız? Ben en son çocuğuyum. O zaman tamam 10 tane varsa. <gülüyor> Ölen de var. Biz şu anda 5'imiz Beş. hayattayız. Allah rahmet eylesin. Evet. Allah rahmet eylesin. Dolayısıyla işte Allah dilerse olur. Hı hı. Velhasıl rahmetli babam ben 7 yaşındayken hı hı. E, gözleri ama oldu. 5 sene e, ama olarak yaşadı. Yani son 5 senesini görmedi. Ve benim adımı Abdülbasir olarak koymuş. Tabi bunu biz e, bilemeyiz. O Allah'ın büyük bir lütfu. Ben babamı e, son 5 senesinin gözleri oldum. Yani hı hı. camiye götürdüm, getirdim, götürdüm, getirdim. Mutlaka cumalara giderdik. Özellikle e, teravihlerde götürür getirirdim. Dolayısıyla benim orada bir cami aşkım oldu yani camiye gidip gelme. Hı hı. Halen de elhamdülillah camilerden uzaklaşamıyoruz. İşin ilginç tarafı yıllar sonra bize e, İstanbul o kadar uzak görünüyorduk yani birileri İstanbul'a gittiği zaman hı hı. E, haftada bir otobüs kalkardı belli bir yerde. Bir de böyle kendi yaşımızdaki çocuklara bakardık. Vay be bu yaşta İstanbul'a gidiyor İstanbul nasıl bir yer acaba falan. Bir merak oluyor tabii. Hem de ne merak, merak hem de merak. Hele oradan gelenler neler getirmiş acaba falan. Rahmetli dayım bana bir kazak getirmişti. Hı. Bu İstanbul'dan geldi diye. Yani giymezdim eskimesin diye. Böyle güzel bir anılarımız var. Gel gör ki işte biz Rabbim bizlere İstanbul'u nasip eyledi. Kalktık buraya geldik Hı. ve öyle bir mübarek yere getirdi ki Ev Sultan'a getirdi. Yani rahmetli babam abime dermiş ben gidemedim siz gidin çünkü İslamiyet yani. oradadır diye. Hatta Doğru ben mı? yani Eyüp Sultana gittiğimde hep şu e, duyguyu yaşıyorum Medine de biliyorsunuz hı hı. Peygamber Efendimiz hı hı. Metfun, hı hı. Mekke'de de Kabe var. E, Hacca ve Umre'ye gidenler hem Mekke'ye hem Kabe'ye gider Medine'ye giderler. E, Mekke-Medine arası da İstanbul-Ankara gibi düşünün. Yani mesafesi hı hı. ortalama odur. Medine'de Peygamber Efendimiz Metfun ve Medine'nin çarşıları vardır. Şimdi Medi yani Eyup Sultan'a geldiğimde o avludan çıkıp o çarşılar var ya. Evet. E i̇şte evet. Kur'an-ı Kerim satarlar, hı hı. E hediyelik eşyalar filan. Oraya girdiğinde öyle küçük Medine gibi hep evet. e algılar insanlar. İstanbul zaten büyük bir şehir ama bir ülke gibi. E, yani o yüzden her sentinde yaşanan Ramazan duygusu da farklı oluyor. Tabii. Ki. O yüzden bu hissiyeti yaşamak için oralara gitmek. Oralarda zaman geçirmek daha güzel. Şu anda Makedonya'da da çok güzel yaşanıyor iftarları. Yani e, Türkiye'den değişik belediyeler e, gidip orada iftar veriyorlar. Ve müthiş böyle bin bin beş yüz kişilik katılımlar oluyor Hı. yani. Üç gün beş gün orada iftar Hı. veriyorlar. Değişik programlar evet, oluyorlar. Evet. Farklı farklı hafızalar davet ediyorlar. Hı. Müthiş bir coşku yaşanıyor Ramazan'da Kesinlikle. yani. Özellikle Gosti var da ve diğer Doğru. şehirlerinde. Hı. Ben Ama... de Kırcaylı'ya gitmiştim Bulgaristan. Orada bir cami açılışına. Hı. Orada gerçekten oradaki halkımızla bütünleşik. Hı hı. Onlar da özlemle bizleri yani İstanbul'da özellikle yaşayanları veya Türkiye'de yaşayanları farklı bir gözle farklı bir havayla bakıyorlar gerçekten. Hı hı. Yani Müslüman kardeş ya zaten bizde hani Türk, Kürt, Alevi, Sunni farkı yok. Biz zaten esasında e, müminler olarak Allah nezdinde kardeşiz. Çünkü hı hı. ayet öyle söylüyor. Müminler ancak kardeşirler. O yüzden o kardeşlik düsturunu o Rumeli ve Balkanlar'da hat safhada görmekteyiz. Evet. Gostivara veyahut da Makedonya'nın herhangi bir yerine gittiğiniz zaman yeter ki orada bir e, Müslüman olsun. Mutlaka gecenin üçünde bile kapısını çalsanız, evet. deseniz ki ben Türkiye'den size misafir geldim. O evde bayram eser yani. Ya, tabii. Müthiş bir şey. Hatta e, Prilep diye bir Hı. şehir var. Prilep ederiz biz. Makedonlar Prilep derler. Oranın Debreşte diye bir ilçesi var. <gülüyor> Debreşte. Biz bir gün oraya e, çocuklara işte e, çanta, e, kalem, defter, hediye, hediye vermeye abi. gittik. Ondan sonra e, dolayısıyla oradaki köyde aynı sizin bahsettiğiniz gibi bizleri karşıladılar, muhtarıdır Hı -hı. ve diğer Hı -hı. E, oradaki ek Her gittiği yerde insan öyle güzel karşılanıyor. Hem gibi, de nasıl ama işin çok ilginç tarafı e, akşam namazı yaklaştı. Dedik ki bir camiye gidelim. Çok eski bir cami Hı -hı. vardı orada. İçeri girdim kimse yok. Bir tane yaşlı bir amca çıktı. Ben tabii Makedoncayı bildiğim için başladım konuşmaya. Nereden geldi? Dedim Türkiye'den. Nereden ev Sultan'dan? İstanbul'dan. O ne güzel dedi ya sen şimdi İstanbul'dan geldin. bize ezan da okursun dedi bize. <gülüyor> Dedim ki şükürler olsun Allah'ım ki bana ezanı öğrettin şimdi. Ben ne derdim yani, ne güzel yani. ben Asıl ben orada yani ne şey, kadar biliyorsan bir şekilde dile getirmeye çalıştım. Ezanı okuduk, namazı kıldık. Dışarı çıktığım zaman bir baktım ki dünya kadar insan var dışarıda. Böyle bir ses nereden ya, geldi? Ne Bu ezanı kim okudu diye kesinlikle Türkiye'den gelmiştir diye niyetiyle Şimdi aynı. Ömer, Ömer abi şey saygıdan ötürü abi diyorum. <gülüyor> ee, şimdi Abdülbasir abi gerçekten hani normalde bir esnaf Hı -hı. tatlıcı dedik ama bir vatandaş olmakla beraber e, camiye ait şeyi var. Yani imamlık ve müezzinlik Hı -hı. noktasında Hı -hı. bir ee, evet. ne derler isteği arzusu talebi evet. var ve kendisi bireysel çalışmalarıyla şu anda bir camiye gitse namaz kıldırır evet. müezzinlik yapar ezan okur evet. Allah razı olsun ya. İnsanın her şey içinden gelmesi lazım zaten kesinlikle. yani içten gelen Aynen. bir şey evet. bir sıfat verilince olacak diye bir şey yok ya da bir sıfat olunca ben bunu yapayım diye de bir şey yok Aynen, o yüzden kesinlikle. her şey inanmakla istemekle alakalı bir şey kesinlikle. Yani bir şekilde siz hazır olduğunuzda bir cami çıkıyor karşınıza bir cemaat devirlikte mutlaka, mutlaka o da yani. diyor işte ezanı siz okuyun diye. Ya, Şimdi e, ezan tabii çok önemli bir çağrıdır tabii. E, bir Allah tarafından Müslümanları e, mesela hayyâlel-salâh diyoruz ya Haydin hı. namaza demek Türkçesi hayyâlel-felâh sola mesela müezzinler sağ tarafa hayyâlel-salâh okur hı hı. sol şey sağ tarafa sol tarafa da hayyâlel felah der. Sağ taraf Haydin namaza sol taraf Haydin kurtuluşa hı hı. Yani burada bile bir anlam yüklü. O yüzden ezan Bilal-i radiyallahu anh değil mi? O hı hı. ezan seçmiş, o sahabiyle. Hı hı. E, işte Abdullah bin e, sahibül ezan lakaplı bir sahabi. Hı hı. O zaten rüyasında görüyor. Peygamber Efendimiz'e anlatıyor. Peygamberimizden döneminden bu yana kadar ezanlar, elhamdülillah ezanlar semalarımızda e, okunuyor. Allah bu ülkede Çok. gerçekten... Ee, güzellikle yaşamayı ezanlarla, namazlarla, güzelliklerle, birbirimize saygıyla, kardeşlikle, komşuluk hukukuyla her şeyle güzel yaşamayı bizlere nasip etsin. Şimdi ben Diyanet TV'de bir de bir farklı bir program hı hı. yaptım. Hı hı. E, Fatih Savaş gençler, Camidi diye Eskişehir'e gittik. Hı hı. Sizin memleketinize. Hangi camiyi hatırlıyorsunuz? Kurşunlu Cami. Kurşunlu. O kadar güzel, o kadar güzel bir cami ki avlusuna girdiğimiz zaman farklı bir manevi haz. E, zaten İmam Hatip hocamız bizi hı hı. güzelce karşıladı. Gençlerle beraber namazımızı kıldık. E, anlatamam ya çok tarifsiz bir duygu. Eskişehir'de de çok tarihi camiler var. Var tabii. Çok güzel yani etkilendim yani. O odun pazarı tarafından aslında... Yola çıkmak lazım Eskişehir anlatmak için. Orada şu anda çok daha güzel oldu. Şimdi Anadolu'nun göbeğinde olan bir yer. Her yere ulaşımın kolay olduğu bir yer. Ee, öğrencilerin çok yoğun yaşadığı, sokakta hep gençlerin olduğu evet. bir yer. Orada olmak güzeldi. Tabii ben liseye kadar oradaydım. Sonra üniversite için İstanbul'a geldim. Benim için aslında önemli bir kırılma noktasıydı. Çünkü televizyon sektöründe çalışmak istediğim için arada kalmıştım. Ama bir şekilde sektörün içinde olmak... işte. Dizi setlerinde, belgesel çekimlerinde, film çekimlerinde olmak için sadece okul bazlı bakmadım. İstanbul'da yaşamak. Bir de İstanbul'daki akvaryuma sonradan girince insan zorlanır. Bir şekilde <gülüyor> buraya biraz alışmak lazım. Yani... Ya her şeyi her şey derler ya. mesela İstanbul her şeyin menbaası. Evet öyle gerçekten. İlim noktasında, televizyon evet. noktasında gerçekten öyle bir memba. Ama... E dediğiniz gibi o menbaada kaybolmak da var. Kendini evet. kaybedenler ama kendini bulanlar da var. Tabii ben kendimi vapurda buldum. <gülüyor> devamlı <gülüyor> söylüyorum. Devamlı yani. deniz üzerinde geziyorsun. Yani öğrenciydim. Gidiyorum. Geliyorum. Beşiktaş, Kadıköy. Kadıköy, Beşiktaş sürekli bir şeyler yapmak isteme hayallerim vardı. Yani bir stüdyo ihtiyacım vardı. Vapurun güzel olabileceğini düşündükten sonra işte bir harekete geçtik. Kendi fikriniz miydi? Vapor? Evet. Kendi fikrimi. Muhteşem. Sonuçta... Ya faydalı bir projeler noktasında çığır açmak, evet. ilham vermek, yapılan projelerin devamlı iyi olması sizin de hani kim veya bu başlangıç tamam. şey çığır açıyorsa ona da zaten güzelliği, sevabı oluyor, intikal ediyor. Aynen. E, o yüzden Allah herkesin işini muhafaza eylesin. <gülüyor> <gülüyor> Gene sizin programda farklı bir tat var yani. <gülüyor> sonuçta e, bir şeyler yapma isteği güzel bir şey. Evet. E, Farklılaştırmak, birazcık değişimler koymak, birazcık yenilikler koymaya gitmek gerekiyor tabii. Bir de o kendi fikriniz olduğu için yani onu daha çok kalben yansıtıyorsunuz ekrana. Başka biri yönlendirmiyor sizi. Güzel olan tarafı evet, bence. Evet güzel bir tespit. 10 evet. ee, yıl oldu. Direk olay her hafta yani, bir ünlü isimle Vapur'dayım. O yüzden her seferinde o heyecanla, coşkuyla güzel. gidiyorum çekimlere, vapura. Allah, Allah başarılı Hepimizin, inşallah. hepimizin. Eksin Bu arada olmam. evli bir kar. Efendim ben henüz daha evlenmedim. Ama yakışıklı adamsınız. Niye bu saate kaldınız? <gülüyor> Teşekkür <gülüyor> ediyorum. Demek ki daha saat gelmedi. Aa, evet güzel. Demek ki daha <gülüyor> saat gelmedi. İnsan istemez mi Kesin evlenmeyi? Latife yapıyorum. Yanlış anlamayın. E, hayat işte bazen e, yani ben her şeyin önce Allah'ın rızası olacak. Tabii. Sonra iyi niyet olacak. Sonra bir şekilde hayırlısıysa olsun çok inanırım. O yüzden e, hayırlısıysa Tabi doğru zamanda. O konu şunu diyorum, o konuya şunu diyorum. E, vakti saati gelince Allah nasip eder yani. Ya evet. Ama şöyle bir şey de var. Tabii ki vakit saat önemli. Ama bir insan da azmetmeli, istemeli talep etmeli. Hani hiçbir talep olmadan ya, sadece tabii. duayla da bu olmaz. Yani. <gülüyor> tabii, tabii. <gülüyor> Anne baba nerede? Eskişehir'de onlar. Onlar Eskişehir'de. Onlar, Eskişehir'de. onlar da benim çok Bur, buradan, isterler buradan evlenmemi torun olmayı. Evet buradan annemizin babamızın ellerinden, ellerinden öpüyorum. Muhtemelen şu anda diyor ki ah Fatih Hocam ne güzel bir konu açtın. <gülüyor> Bizim içimizde bir dert. Hemen e, şey yapalım. E, on, mutlaka zaten onlar da ya. ilgileniyordur. Yani belki Doğru. bakıyorlardır yani size. Sizin için güzel bir Doğru. eş adayına. Değil mi? E, eksik olmasınlar. <gülüyor> hani insanın şeyi vardır. Yani her insan hani aslında isteyen bir insan da bazı şeylerin kafasında böyle tamamlanmasını bekleyebilir. Ben de o anlamda hazır hissetmek. Sonuçta bir baba olmak, bir eş olmak kolay bir şey değil. O yüzden hani mükemmeliyetçi bir bakış açısından bakmıyorum. Evet. Sonuçta e, ekonomik durum bahanesi ya da koşuşturma bahanesi de değil bu. Bazen hani olmadı mı olmuyor. Evet. Durumu var ya ona da o zaman e, şey yapmak lazım. Biliyorsunuz iftar vakitlerinde ezanlar okunduğu an işte Cuma saati hı hı. Kadir Gecesi gibi hı. biliyorsun İslamiyet özel zamanlar vardır mekanlar da vardır duaların <gülüyor> daha kıymetli olduğu zaman <gülüyor> aynen şu anda iftar sofrası vakti Ramazan'a yani şu güzel vakitler hürmetine Rabbim en güzel şekilde karşına hem Tekstip, her herşeyle güzel içi Tekstip. ve dışı birbirinden daha güzel ya olan teşekkür. güzel bir eş nasip etsin yani. bu teşekkür. arada tabii bizi izleyen ee, muhtemelen şey de var. Yani Bekarlarımız da vardır. <gülüyor> onlara da e, kapsayalım, kapsayalım, duayı genişletelim. Onlar Eksik için olmayın. Şimdi belki ya. latife yapıyoruz ama ben... E, Abi üzülürüm. Hanım... Bu duada ben latife yapmadım. Gerçeği söyledim. Öyle mi? Eyvah. Eksik <gülüyor> olmayın. Ben evde e, hanımı bazen böyle takılırdım. Şaka mahiyetinde falan. Ellerinizden öper. Benim e, iki tane kızım, iki tane oğlum var. Allah başlasın. Ee, buradan önce e, hanımıma saygılarımı, sevgilerimi gönderiyorum ve bütün Gostivar halkına saygılarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Şaka derken... ...ben hanıma hep takılırdım. Derdim ki, ya işte bak... E, ...bu evdeki bu monotonluk bitmesi için bir tane de yavru burada koşması ya. lazım derdim. Ya olur mu öyle şey falan derdim. Beğersem Allah duayı kabul etmiş. İş, <gülüyor> Bizler 50 yaşında tekrar baba olduk yani. Ne güzel. <gülüyor> Şu anda evimizde koşan bir ne yavru güzel. var. Demek istediğim, yani bazen böyle latife yaparken de dualar kabul olur. Biz Doğru de sana diyorsunuz. Rabbim <gülüyor> hayırlı bir eşle karşılaştırsın sizi. Inşallah. Amin. İnşallah. Amin. Teşekkür Bu arada biliyorum. 2021 yılı e, Yunus Emre yılı hı hı. olarak ilan edildi. Hı hı. Sivrisarlı. Bu, <gülüyor> Değil mi? Tabii Eskişehirli Yunus Emre. Orasıyla özdeşleşmiş bir isim olarak hani Eskişehirli olarak. İşte ben Bizim onun için yeri da, ayrı tabii. Çok güzel sözleri var hayata ışık tutan. Zor sınavlardan geçmiş bir isim. Şimdi zor sınavlardan geçince zaten hayatta önemli insan oluyorsunuz da gerçeği var. E güzel bir sözü var. Bölünürsek yok oluruz. Bölüşürsek tok oluruz. Ne, kadar, ne kadar anlamlı yani. Bazen böyle saatlerce konuşursunuz, vazgeçersiniz, edersiniz, sohbet edersiniz ama bazen de bir cümle sizin şu an dediğiniz Hı. gibi... O anlatılan her şeyin özetini sunar Sunayım. bize. Paylaşmak güzel. Bu şimdi de güzel. Geçmişte de güzelmiş. Bundan sonra da güzel olacak bir şey. Paylaşmadan insan ne ister ki? Yani aslında sahip olduğumuz şeyleri de kendi adıma paylaşabilmek için istiyoruz Allah'tan. Bu bilgidir. <gülüyor> Sadece yemek değil diyecektim harikasınız. Tabii yani insan bir şeyler öğrenmek istiyor. Bu öğrendiğini aktardığı zaman güzel. İşte bunun çocuğunu aktarıyorsunuz. Akrabanıza aktarıyorsunuz. Komşunuza aktarıyorsunuz. Yanınızda çalışan insana aktarıyorsunuz. Bu böyle dağılıyor. O zaman kendinizi kıymetli hissediyorsunuz ki paylaştıkça da o hani hep deriz ya paylaş Allah daha çok verir. Bu her şey için geçerli. Yani çok bilmek değil aslında az bilip daha çok paylaşmak daha önemli. İnsan... Aynen. Kendine saklamamalı. Kesinlikle. İnsanlar birbirleriyle e, olduğu müddetçe hani derler ya sevgiler e, paylaştıkça çoğalır, <gülüyor> acılar e, paylaştıkça azalır. İnsan, insanla beraber olduğu zaman bir anlam teşkil evet. ediyor zaten. O yüzden Allah hep e, bizleri gerçek insanlarla, gerçek inanan, gerçek Müslüman, içi dışı bir olan insanlarla beraber eylesin. Hep böyle büyüklerimiz dua eder ya Allah iyi insanlarla karşılaşırsın. Bugün olmayabilir. Ama siz zamanında vermişsinizdir. <gülüyor> Olmadığı zaman da size verirler. Ama siz vermediğiniz sürece insanın eli de zor gider yani. Kesinlikle. Vermek zordur biliyor musun? Nasip. Hani böyle cebe sokmak hani parasal anlamda veya farklı şey. Bazı insanlar böyle sevgisini bile vermiyor. Ya yani ver, vermek zor. Doğru. Aslında kolay vermek bir şekilde ama o biz zorlaştırıyoruz bence diye düşünüyorum. Korkmamak lazım. Şimdi güler yüzü vermekten korkuyor insan. Cebindekini paylaşmaktan korkuyor. Tabi bu yargılar var. İnsanların her birinin kendi dünyasında yaşadığı dersler sınavlar oluyor. O yüzden hep olumu düşünmek lazım. Kesinlikle. Bu temada düşünmek lazım Aynen. bence. Ramazan'da bunun için paylaşmak adına güzel zamanlar. Sonuçta niyet ettiğimiz bir ay. Evet. Aslında bir ayda biz niyet çok ediyoruz. O 11 kalan ayda niyet ediyor muyuz? Aslında biraz bunu da bunun da alışkanlığını yapmak lazım. Çünkü açlık dediğimiz şeye insan niyet etmeden gerçekten katlanması zor. Yani normalde Ramazan dışında bazen öğle yemeğini yemiyorsunuz, sipariş gelmiyor, bir şey oluyor strese giriyor insanlar çevremde. Şiş şey, kan şekerim düştü bilmem ne oldu falan böyle bir... İşte bunun altında bence en temelinde insanın kendini hazır hissetmesi ve Allah rızası için yapma duygusu Aynen, var. Öyle. O yüzden o niyet bizi mutlu ve motive ediyor. Evet. Ve onun karşılığında Kesin... biz ruhani bir doygunluğa evet karnımız aç, ama o süreçte başka şeylerle besleniyoruz. Kesinlikle. Bunu bence Ramazan'da alışkanlık haline getirip sonrasında da yaymak lazım. Aynen. Hep niyet etmeye devam etmek Aynen. lazım. Aslında bence en büyük nefis terbiyesi oruçtur. Değil mi? İnsan Kesinlikle. aç kaldı mı yani o kadar böyle mahzun oluyor ki ne sinirleri oluyor ne Aynen. <gülüyor> öfkesi oluyor. Hep böyle bir derin deryalara dalıp duruyor. Yani o açlık insanı terbiye ediyor bence. Allah oruçlarımızı o zaman makbul eylesin diyelim. Amin. Ben çok teşekkür ediyorum. Sizinle uzun uzadıya konuşmak isterdim ama her bir sohbetin, her bir muhabbetin, her bir programın bir nihayeti var. Değil mi? <gülüyor> tamam Siz hocam, hocam benim, kalkasım ama... <gülüyor> benim kalkasım yok ama. Benim kalkasım yok ama. O zaman eksik biz seyircilerimize bir veda edelim. Biz devam edelim o zaman. Peki. Peki. Olur. Diyanet İşleri Başkanlığımızın iki güzeli eseri, Kur'an-ı Kerim e, ve İslam İlmihali, e, diş kirası olarak, hani Osmanlı'da var ya, ya eksik hediye oldu. veriyoruz. Teşekkür e, Sizlerle bir hediye. Edin edin, edin. Abi. Ya güle güle ya, okuyun inşallah, istifade edin. Allah razı olsun. İyi Kitap ki değerlidir, eksik olmayın. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Herkesin de gülerek geçireceği, huzurla geçireceği bir Ramazan ayı olmasını tüm kalbimle diliyorum. Teşekkürlerimi sunuyorum ekran başındaki izleyenlerimize de sohbetimize, muhabbetimize ortak olduklarından dolayı canı gönülden teşekkürlerimi arz ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Yarın akşam iftar vaktinde yine huzurlarınıza, o sıcak yuvalarınıza misafir olmaya geleceğiz. Allah'a emanet olun.